Ekoloji Politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlıhamı sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum bir sencevelek. Bir seni geçen programdan hatırlayacaksınız. Ee, orada tanıtmıştım. Tekrar tanıtmayayım, süremizi iyi kullanalım. Bir sen e, Antalya'da e, psikolog olarak çalışıyor. Zaten neler yaptığını orada anlatmıştım, e, podcastimizden dinleyebilirsiniz. Hoş geldin Birsen. Hoş bulduk Erol, merhabalar herkese Merhabalar. Geçen biraz e, doğa yoksunluğu, ekopsikoloji kavramlarına girdik. E, onları sanırım dinleyicileri tatmin edecek kadar anlattık. Sanki bu sefer şeyle devam etsek, ekolojik farkındalığın çocukların kendilik, sosyal ve bütünsel gelişimindeki etkileri desem neler söylersin bu konuda böyle devam etsek? Biraz bu e, ekolojik farkındalık ne demek? Biraz ondan başlayayım istersen. E, bir önceki programda biraz değinmiştik ama o bağlantıyla devam edelim. Aslında ekolojik farkındalık demek psikolojinin de odaklandığı bu bağlantı Bağ kurma temasıyla çok bağlantılı Bilmem Bir sistemin parçası olduğumuza dair bir farkındalığımızın olması demek. Yani bizim dışımızda farklı canlılar var, farklı döngüler var, farklı yaşam formları var. Ve bunun, bunlar da birbiriyle ilişki içerisinde, birbirini etkiliyor demek oluyor aslında. Ya bu o kadar önemli ki yani bu insan merkezciliğin iyice hani... Ayuka çıktığı bir zamanda hep böyle hatta işte antroposen çağındayız deniliyor ya bilim insanlarının şu an artık yoğun olarak kabul ettiği şekilde. Onun için hani bu konudaki farkındalık gerçekten çok çok önemli diye düşünüyorum. Ben yani iyi ki buraya girdim yani. Evet yani bu gelişimsel açıdan da çok önemli. İnsanın aslında e, gelişimini de, dünyayı algılayışını, kendini algılayışını, insan ilişkilerini anlayışını ve bütün varoluşla ilişkisini de çok etkileyen bir farkındalık. Çünkü bir önceki programda da biraz bahsetmiştik. Bu olmadığı zaman sadece insanın oluşturduğu böyle yapay bir e, yaşam içerisinde var oluyormuşuz gibi bir algı oluşuyor. O yüzden de bunun dışına çıkıp bol bol e, doğayla farklı formlarla buluşmak bu sisteme dair bir farkındalık oluşturmak çok önemli. Hangi açılardan önemli? Biraz ondan bahsettim. Üç e, aşamasından bahsettim aslında gelişim, Kendilik, sosyal ve bütünsel diye. E, bu ayrımları da ben önemsiyorum. Biraz böyle alternatif pedagoji çalışırken de hep çocukların gelişimsel olarak süreçlerini bu üç aşamalı olarak e, ele alırım. Bu bütünsel gelişim bazen atlanabilen bir Aşama aslında evet. yani holistik psikoloji deniyor, i̇şte bütün psikoloji diye bir alan var ama özellikle gelişim alanında çocukların bütüne dair, ekolojiye dair farkındalıklarına çok fazla odaklanılmadığını söyleyebilirim bu alanda gördüğüm ve eksiklik. O yüzden özellikle bu üçüncü aşamayı özellikle önemli veriyorum diyebilirim. Kendilik gelişimiyle başlayalım. Kendilik gelişimi ne demek? Aslında bizim ben kimim, e, neyim, hangi türe aitim, ne yaparım, nasıl davranırım gibi kendimizle ilgili sorduğumuz birçok soru bu gelişimsel adının e, bir şeyi e, parçası diyebiliriz. Hmm. Şimdi ekolojik farkındalıkla nasıl bir bağlantısı var? Şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin çocuklar ve ormana gittiklerinde, doğaya gittiklerinde e, en temel e, duyguları merak ve keşif oluyor. Çünkü bu zaten o süreçte çok doğal e, olarak oluşan duygular. Dünyaya dair bir merak, kendimize dair bir merak, birbirimize dair bir merak ve keşif duygusuyla doğuyoruz. Bu da bizi öğrenmeye yönelten bir duygu aslında. Çok temel bir duygu. Ve doğaya gittiğimiz zaman eğer bu bağlantı kopmadıysa, herhangi bir korku ya da kaygı yüklenmediyse çocuklara böyle hemen farklılıkları keşfetmeye başlıyorlar. Doğanın içerisinde. Yani farklı canlılar, farklı renkler, farklı özellikler ve bu farklılıklar bizim aslında kendimizi anlamamızı, kendimizi tanımamızı da çok destekliyor. Yani insan olarak ben kimim, nasıl hareket ederim, i̇şte bir kuş nasıl hareket eder, bir ağaç hareket eder mi gibi aslında bu öğrenme sürecini kendiliğinden destekleyen bir süreç de oluyor. Doğa ile ilişkimiz olduğunda, ekolojik sistemin içerisinde olduğumuzda ve bunları fark etmeye başladığımızda Bunu, ee, ve araya girsem, e, şey birsan, mesela ebeveynlerle ya da işte diyelim ki öğretmenleriyle e, daha vahşi doğaya diyelim ya da işte kent dışına çıktığı zaman e, çocuklarda e, şeyi çok gözlüyorum ben mesela. Ebeveynin kurduğu ilişkiden çok etkileniyor doğayla. Mesela işte gördüğü hayvanı hep korku nesnesi olarak algılaması, belki o anda çocuğun elini sıkması bile, hani hani psikolojik anlamda bu korkulacak bir şey, işte bu korkulmayacak bir şey gibi kodlamalar getirmesi konusunda ne diyorsun? Yani bu bu, bunun da, bu konuda sanki ebeveynlerin de bir eğitim alması gerekiyor, değil mi? Çok önemli bir nokta. İyi ki değindin. Evet, bu başta bahsettiğin gibi çocuk ebeveyn kampları yapmaya başladım 3-4 yıl önce. Bunları organize etmeye, doğada buluşmaya başladık çocuklarla ebeveynleriyle. Ve buradaki temel niyetim de doğayla bağlantıyı desteklemek ve böyle teknoloji olmadan doğada neler yapıyorduk aslında biraz bunu hatırlamaktı. Bu süreçte fark ettiğim şey dediğin gibi bu korkular aslında eğer işte örümcek korkusu olabilir mesela. Yılan olabilir. Bilmiyorum. Bu korkular çok fazla olabiliyor çocuklarda. Ve genelde ebeveynlerden aktarılıyor. Özellikle 0-2 yaş zaten çocukla özellikle annenin duygusal olarak e, sinir sistemlerinin çok bir çalıştığı bir dönem. Yani ayrı bir sinir sistemi kendi düzenleme becerisi gelişmediği için çocuklarda belli bir yaşaya kadar çocuk e, etrafla ilgili sinyalleri ebeveynlerinden alıyorlar. Yani Hı. ebeveyni korkuyorsa, kaygılanıyorsa, tehlike sinyali veriyorsa bedeni zaten buna tepki veriyor. İşte kalp atışları artıyor, işte elleri terleyebilir. Bütün bedeni bu sinyali veriyor. Ve çocukların da bedensel algısı çok açık olduğu için küçük yaşlarda, onları çok iyi okudukları için ne tehlikeli ne değil bu kodlar ebeveynleriyle hareket ederken, yaşarken oluşmaya başlıyor. Ya da işte evlerine giren bir örümceğe verdiği bir tepki de olabilir. Ya da kitaba bakarken de verebiliyor bazen ebeveynler tepki. İşte bir yılan geliyor ve birden kaypatışları e, hızlanıyor ya da susuyorlar birden. O yüzden de dediğim gibi özellikle anne babaların da bu bağlantıyı e, iyileştirmeleri ya da tekrar kurmaları da çok önemli ki çocuklar daha rahat bağlantı kurabilsinler tekrar. Ya ben, sen de hani canı da tanıyorsun oğlumu. Ben mesela hı hı. onda şeyi gözlemlemiştim. Şimdi ben yaz-kış sürekli denize girdiğim için Antalya'da yani denizin kenarına vardığım zaman hemen su, soyunup direkt denize atlıyorum. Suyun sıcak mı, soğuk mu, ay didekliyim mi, şöyle mi, böyle mi demediğim için can da direkt arkamdan böyle, ta küçüklüğünden beri. işte bir ara şey demişti bana, baba dedi, biz herhalde dedi, çamur olsa hani çamurda bile yüzeriz falan. Yani öyle öyle <gülüyor> sanki değil mi kendiliğinden bir şey gelişiyor hani. O, o konuda senin model alıyor belki hani Denizle kurduğu ilişkiyi gözle gözlemliyor ve ona göre hareket ediyorlar. Evet kesinlikle ve hiçbir şey söylemesek bile yani evet, sadece bir evet, şey nasıl hareket ettiğimizi gözlemleyerek dediğin gibi. Çünkü bazı ebeveynlerin çocuğu denize alıştırma yöntemleri e, travmaya da yol açabiliyor. Yani bazen e, hani zorla götürmek ya da işte böyle şeylerle falan karşılaşıyorum ben. E, yani in inanılmaz sahneler oluyor <gülüyor> sahilde. Evet. Şöyle bir güzel tarafı var. ya o zannedeyim. Korkular oluyor. Ama çocuklar bunları aşmaya çok açıklar. Ve çok hızlı aşılıyor bu korkular. Yani özellikle evet, anne babanın olmadığı... Evet evet. Anne babanın olmadığı gruplarla ormanda çok hareket ettiğimiz için çocuklarla. Böyle e, onların... O grubun içerisinde onların üstesinden gelme ne kadar açık olduklarını gözlemleyebiliyorum. Birbirlerinden çok cesaret alıyorlar. Ya da bir rehberle karşılaşıyorlar örneğin işte benimle gidiyorlar mesela ve daha rahat olabilen, daha doğada rahat hisseden bir yetişkin gördüklerinde onlarda yeni bir pencere açılıyor aslında. Aa bu korkacak bir şey olmayabilir. Biz şu an güvenli burada hareket edebiliriz. O yüzden bu yeni deneyimler de onlara ee, o korkuların üstesinden gelme fırsatı veriyor neyse ki. O yüzden böyle güzel bir tarafı da var. Ya da şey dedin yani kendilik, sosyallik farkındalık. Ben biraz e, kafamda şöyle bir şey oluştu. E, sanki hani bu kendiliğin e, sosyal gelişimiyle işte doğayla biyolojiyle birlikte gelişimiyle e, yani çocuk belki de yetişkinler için de geçerli. Bu egosantirizmden kozmosantrizme doğru bir gidişin de önü açılır gibi geliyor değil mi bana? Yoksa mesela trafikte, şurada burada bir sırada işte yani topluca hareket edilen birçok yerde inanılmaz mesela egosantrik hareketler görüyoruz. Yani birey kendi kendi ihtiyacı için kendisini paralıyor resmen. Hani bu sanki bu, bu bağlantıları kurmadığı için bir empati geliştirmedi. Sanki gezegende sadece bu yaşıyor işte ya da İnanılmaz bir karbon ayak hızı üretiyor mesela. Devasa araçlara biniyor. İşte özel jetiyle yemek yemeye Londra'dan İstanbul'a geliyor dönüyor falan. Herhalde bu bağlantıları kurmuş olsa bu kadar e, absürt sahnelerde karşılaşmayız gibi de geliyor bana. Ne diyorsun yani? Yani kesinlikle doğada hareket ettikçe işbirliğine yönelim çok artıyor. Buna dair araştırmalar da var. Şerif'in çok güzel çalışmaları var. Ergenlik çağındaki çocuklarla, benim kendi deneyimlerimden gözlemlediği durumlar var. Hatta bugünkü şarkıyı da onunla ilişkili olarak seçtik. O da sürpriz olsun. Yani doğada hareket etmeye başlayınca çok basit bir patikayı yürürken bile orada birlikteyiz, birlikte hareket ediyoruz, ortak bir amaç için, ortak bir niyet için, e, birlikte hareket ediyoruz deneyimi bile o işbirliğini çok arttırıyor. Ama dediğim gibi şehir yaşantısında e, ve yani sistem olarak da maalesef rekabete dayalı bir e, model içerisinde olduğumuz için o egosantrik davranışlar e, bir yere kadar sağlıklı, aslında 2-3 yaş arasında öyle bir dönemi var insanın. Ya yani önergenlik dediğimi sanki gelişim evet. kutusundan Evet. Evet yani orada aslında ben bunu istiyorum, ben yapacağımlar çok doğal. Ama bazen onlar yaşanamadığında, bastırıldığında bunlar işte ergenlik çağında sıkıntılı bir şekilde ortaya çıkıyor ve sonra da hiç bitmeyen bir ergenlik oluyor. O ben duygusunun sürekli ön plana çıktı. E, ve bunun için de farklı deneyimlere ihtiyacımız var. Yoksa bu gelişimsel aşamayı Atlayamıyoruz yani bir sonraki yetişkinlik e, fazına geçemiyoruz aslında insanlık olarak. Böyle insanın da toplumların da bir gelişim e, aşaması var yani her insanda farklı mı ya aynı şekilde toplumların da farklı. E, sen onu söyler misin şöyle bir şey geldi dertim bir yerde okumuştum ego egoyla ile uğraşmak için bile de egoya ihtiyacımız var önce bir ego oluşturmalıyız ki sonra evet. o ego ile uğraşalım <gülüyor> değil evet. mi Öyle bir şey de var evet. yani çok. Evet ezer davranıyorsak kendimize bir şeyle uğraşmamız da mümkün değil zaten. Öyle düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen ne dersin ama. <gülüyor> evet tabii. Yani önce bir ben duygumuzun gelişmesi çok sağlıklı. Çünkü bu dünyada hareket eden bir bedenimiz var, bir varoluşumuz var ve kendimizi tanımlamaya öncelikle ihtiyaç duyuyoruz. Bir ayırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Ama bu ayrı varoluşumuzla birlikte nasıl hareket edeceğimizi öğreniyoruz aslında süreç içerisinde. O yüzden hani egonun sağlıklı gelişimi ve o ben olmaktan biz olmaya doğru süreç yaşam içerisinde gelişen bir beceri. Bunun için de böyle biz yetişkinler olarak anne babalar olarak buna alan açan deneyimler sunmaya dair bir hizmetimiz, görevimiz var aslında çocuklar için. Bu da sosyal gelişim açısından önemli bir yere işaret ediyor bence. Ekolojik bir farkındalık olduğunda yani o bütünün o bağlantının farkında olduğumuzda aslında birbirimizin de birbirimizle ilgili bağlantıları da kolayca fark etme imkanımız olmaya başlıyor. Yani birlikte bir şey daha kolay yapabiliriz. Birlikte hareket etmek, iş bölümü yapmak daha kolay olabilir. Bu hayatımızı kolaylaştırabilire dair deneyimler biriktiriyoruz aslında. Hiyerarşik davranmak yerine değil mi? işbirliği yapmak, karşılıklı yardımlaşma ya evet. Aslında e, bu konuya girince biraz şey de oldu. hani e, Bu programın başlamasına sebep olan sosyal ekoloji meselesi var. İşte biz e, Doğu dergisinde sosyal ekoloji temelli bir sayı çıkardıktan sonra Açık Radyo'dan e, bana program yapma teklifi gelmişti. E, tam da aslında bahsettiğimiz şeyler bizim programın e, şeyine oturuyor yani. E, i̇çeriğine cuk oturuyor. Çünkü e, sosyallik, kendilik e, bütünsellik ekoloji dediğimiz zaman e, gerçekten sosyal ekoloji bunların hepsini hani bütün alanlar işte cinsiyet politikalarından tut da işte etnik sorunlar yoksulluk yani aklımıza gelebilecek birçok konu e, bu alanın içerisine giriyor yani bütünsel davranmak burada e, hiyerarşinin çözüldüğü, hiç kimsenin kimseye tahakkümde bulunmadığı bir ortamda sosyal anlamda doğaya tahakküm etme konusunda da zaten bir insan kendi iç eğitim sağlamış oluyor diye düşünüyorum ben biraz. Dediğin gibi insanın kendisinde başlayan farkındalık zaten süreç içerisinde o işbirliğine götürüyor. Benim sürecimde de öyle olmuştu. Geçen görüşmede bahsettim ya biraz işte OTTÜ'deki politik ortam sonra ben ne yapabilirim sorusu geldi. Sonra da benim gibi soru soran insanlarla işbirliği, işbirlikleri yapmaya başladık. İşte mahalle bostanları çıktı Ankara'da. Sonra Hı. bir at, mahalle atölyesi kiraladık. Orada üretimler yapmaya başladık gibi gibi. Sonra ben biraz da ekoloji temelli bir okulda çalışmaya başladım. Aslında o kendimden başlayan yolculuk beni birlikte e, hareket etmeye de yöneltti diyebilirim kendi yolluğunda. Sonra Antalya'da zaten senin de içinde olduğun Antalya'da bu Gıda topluluğunu kurduk birlikte, o süreçlerde birlikteydik. Sonrasında zaten o, o şey, yani bağlantı bizi birbirimize yaklaştırıyor, oluyor süreç içerisinde. Bu da böyle kendiliğinden bir devamı gibi, kendilik gelişiminin sosyal tarafı. Her şeyi örneğini verecektim. Mesela bu kadar karmaşıklaştırmasak da, ormanda hep o sadelikten bahsediyorum ya, sade işaretlerden. Hı hı. Mesela patikaları düşünelim. Ormanda. Çocuklarla işte ya da birlikte hareket ederken yürüdüğümüz. Evet. patikalar aslında bizden önce o, o yolu yürüyen insanlar tarafından açılmış. Ve patikalarda babalar vardır. Belki bilirsin. Yürüyüşlerde konurlar, evet, taşlar de, yolları evet. gösterir. Değil mi? Biz de o yollardan yürüyoruz. Yani orada bile bir işbirliği var. Bir aktarım var. Ee, yola dair yol açıcılar var bizden önce yürüyen. Hiç tanımadığımız belki iş tanımayacağımız ama bir etkisi var o kişilerin ve onun onların aracılığıyla da biz o yolu yürüyoruz. Bu bile aslında temsilsel olarak ne kadar anlamlı diye düşünüyorum. Ya zaten hani karşılıklı yardımlaşma Kropotkin'den beri çok hani evrimde de çok önemli bir yer tuttu. Bayağı bir gündem oldu. Hani işte klasik evrim teorisini katkı olarak yani böyle bir şey oluştu. Ben de çok e, dediğine katılıyorum yani. yani orada e, görünmeyen bir işbirliği de var. işte birisi senin yürüyeceğin yolu bile e, düşünebiliyor yani. Öyle bir empati kurabiliyor işte geçerken. E, evet. Ya Aslında e, bence e, yeni bir konumuza geçmeyelim. Değil mi? E, birkaç dakikamız kaldı. E, bu bu konuyla ilgili söyleyeceğin son sözlerin varsa onları aldıktan sonra evet. senden müziğin anonsunu isteyeceğim ben, sürpriz evet. müziğinin. Tamam. Çünkü yeni konumuza geçersek yarım kalacak. Bir dahaki programda oradan evet. devam ederiz. Tamam. Biraz bütünsel gelişimden böyle birkaç cümleyle bahsedeyim. Sonra da şarkıyı anlatarak evet. tamamlayayım olur. istersen. Kendilik ve sosyal gelişimden biraz bahset. Bütünsel gelişim de aslında bunların hepsini kapsayan bu farklılıkları, benzerlikleri fark ettikten sonra bütünü anlamlandırdığımız bir süreç. Yani bu doğanın bir parçası olmak, işte insanlığın bir parçası olmak, farklılıklarımızla, benzerliklerimizle bir arada olmak konusu bizi birçok alana götürüyor aslında. Çocuklarla genelde çalışırken bunun içinde cinsiyet konusu var. Sen de biraz bahsettin. İşte <gülüyor> e, cinsiyetle ilgili konular giriyor. Buradaki farklılıklar, işte cinsel yönelimlerle ilgili farklılıklar ya da sosyoekonomik farklılıklar gidebiliyor. E, gıda ile ilgili süreçler, gıdanın nereden geldiği gibi gibi. Aslında o birbirimizden de çıkıp bütün ne dair e, kurduğumuz bütün ilişkilerde bizim gelişim süreçlerimizde önemli. Çünkü etki ettiğimizi fark ediyoruz birbirimize ve bütüne. Bununla ilgili de çok değerli çalışmalar var çocuklarla e, yapılan diyerek böyle bir kısaca özetleyeyim. Bu konuya zaten sanırım diğer başlıklarda daha çok gireceğiz. Öyle mi? O yüzden burayı böyle kısaca <gülüyor> böyle özetleyip bırakayım. E, bugün önerdiğim şarkı da Şubadap diye bir çocuk grubunun e, şarkısı, karınca şarkısı. Ben de böyle doğayla ilgili çocuklara yönelik, insanlara yönelik şarkılar yapmayı, yazmayı, söylemeyi çok seviyorum. Bu grupta böyle hoşuma giden dinlediğim bir grup. Beğeniyorum da çalışmalarını. Bu şarkıda karıncalardan bahsediyor. Demin bahsettiğimiz işbirliği ile ilgili bize nasıl bir yol gösteriyor? Onları gözlemleyen bir çocuk ne görür, nasıl anlamlandırır? Benim biraz buna dair bir şarkı. Böyle buradan tüm dinleyicilere gelsin. Teşekkür ederiz. Ee, ya sen onu deyince benim de aklıma şey geldi. Türkiye'deki ekolojistlerin e, bireylerden oluşan topluluğunun ismi de Karıncalar. Karıncalar diye, hmm. karıncanın kardeşi var diye örgütlenmiş durumdalar. Buradan oraya hmm. da bir selam gönderelim. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Anonsumuzu da sen yaptın, müzik Anonsumuzu. Bir dahaki programda o zaman... Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımız burada bitiyor. İki hafta sonra görüşünceye dek hoşçakalın.